O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.